dergi 95.0 açık radyodasınız ve açık dergi programı devam ediyor. 25 Ocak 2023 tarihli yayınımızdayız. 2-4 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da yer alacak Erişilebilir Sanat Buluşması ya da Festivali Unlimited Forum'un ayrıntılarını konuşacağız yayınımızda. British Council'dan konuklarımız var. Sanat müdürü ve bölgesel çeşitlik eşitlik kapsayıcılık sorumlusu sevgili Subaş bu. Yeni sıra bu projede ya büyük katkıda sunan, danışmanlık seviyesine katkı sunan aslında açık ismini mesesini çok çok iyi bildiğine yüzde yüz emin olduğum Eserep Özdemir, Yaratıcı Erişilebilir içerik Üreticisi başlığıyla şu anda stüdyoda mikrofonların başındalar. Evet Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin bir kere daha. Evet, 2-3-4 Şubat tarihinde İngiltere'den, Türkiye'den ve yakın coğrafyalardan önemli inisiyatiflere ve üretimlere, sanatsal üretimlere şahit olacağımız engelli sanatçıların ve kültür profesyonellerin çalışmalarını da izleme imkanı bulabileceğimiz çok kıymetli bir etkinlik da Babilon ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi gibi farklı mekanlara yayılacak. Bunu bir kabaca konuşacağız. Ama e, mesele nedir? En iyi galiba pratik anlatır e, diye düşündük. E, erişilebilir sanat festivale taşınıyor e, demeden önce sizden hmm, nasıl söylemek lazım? Kendi betimlemederinizi Duymak isteyeceğim. Evet. Su. Ben e, 170 boyundayım. E, kısa siyah saçlarım var. Beyaz tenliyim. Kışları yazında koyu tenli oluyorum. E, genelde gö hep gözlük takıyorum. Renkleri değişiyor. Bugün siyah gözlüklerimle e, Kayı'da geldim. Üstümde de yeşil bir kazak var. Su, sevgili su benim hemen sol tarafımda oturuyor. Ben ilk senle suyun tam arasında oturuyorum. Eser ben, yaklaşık bir 60 boylarında, kıvırcık, kahverengi, kabarık saçlı, saçları omuzlarının biraz aşağısına kadar uzanan beyaz tenli bir kadınım. E, bugün de beyaz e, renklerde bir e, kazak ve bir pantolon giyiyorum. Hemen sağ tarafımda da ilk sen oturuyor. Evet, şu anda e, az evvel aldım. Bir buçuk metre, iki metre karelik bir e, stüdyonun içerisindeyiz. Bu stüdyoyu iki kişiyle paylaşıyorum stüdyonun kapıya en yakın tarafında oturuyorum ben de. Adım İksen. E, boyum 1.90'a yakın, saçlarım bir müddettir uzun pandemiden bu yana ve kahverengi sarı de Üstümde yeşil bir gömlek var ve şu anda mikrofonun arkasında su ve esere yönelmiş vaziyetteyim. Arka tarafımdaysa bütün bu söyleşiyi kaydeden ve yöneten operasyon masası bulunmakta. Orada da sevgili dostlarımız Selahattin ve British Council'dan Miral var. Ama maalesef onların sesini duyamayacağız şimdi. <gülüyor> evet. Şimdi sıra dışı bir giriş oldu. Aslında etkinlik de hedefleri itibariyle Sıra dışı e, ya da olağan dışı Adel'den ama e, aslında elzem e, erişilebilirlik konusunu sahneye taşıyor. Herkes için sanat mottosuyla gerçekleşiyor festival bir kere daha söyleyelim. Şimdi çok içindesiniz biliyorum. Ta... Tarih öncesinden de başlamak istemem ama kavramlar çok karışıyor. Hı hı. E, erişilebilirlik deyince kısaca neyi hatırlıyoruz? Mesela hangi İngilizce terimden kalkıyor? Biz hı hı. E, kültür ve sanat alanına dediğimizde neleri kapsamış oluyoruz? Erişilebilirlik vasfını koyunca başına. Erişilebilirlik deyince İngilizce'den accessibility'den, accessible'dan e, düşünebiliriz. Evet. Geniş bir kavram aslında çünkü evet. kapsayıcılık alanı, yani kapsayı, kapsayıcı olmak üstünden yola çıktığımız bir şey. Bu fiziki erişilebilirlik olabilir, içeriksel erişilebilirlik Hı -hı. olabilir. Hı -hı. Ee, accessibility deyince de erişilebilirlik deyince biraz daha engellilik üstünden yani daha fiziki erişilebilirlik üstünde tartışıyoruz ve festivalde de güzel uygulamalarını en azından göstermek istiyoruz ama benim ya British Council genel olarak da bakış açısı bu kapsayıcılık mottosu üstünden herkesin erişebileceği yani <gülüyor> kadın, çocuk, erkek, genç, yaşlı e Göçmen Sosyokültürel olarak daha farklı Yapılarda büyüyen Eğitimli eğitimsiz yani herkesi Kapsamak anlamında evet. yani Kültüre erişimin bir insan hakkı Olduğu zaten hani Aşikar ve evet. hani bunu nasıl Yapabiliriz bunu yaparken genelde Hani kurumlar ya da kişiler Biraz daha kendi Hem vizyonları çerçevesinde Daha işte kadına yönelmiş olabiliyor Çocuğa yönelmiş olabiliyor biz biraz Daha bu festivalde ...engellilik üstünden de örnekler göstereceğiz ama... ...genel hı. anlamında erişim derken herkesin bir e, kültüre erişim hakkı var... ...ve o hakkı kullanıp kullanmamanın kendilerinde aslında... Hı hı. E, ...olması gerektiğini evet. e, savunuyoruz. Dolayısıyla hani fes, bi, bizim bir bitişkansı açısından anlayışı... ...biraz daha o kapsayıcı olmak üstünden. Evet. Temelde ezber bozucu bir jeste denk geliyor, kültürel jest e evet. denk geliyor... ...onu söyleyebiliriz. <gülüyor> yani erişi, erişimin aslında... ...tasarlanan ya da planlanan, planlanması gereken Hı -hı. bir boyutu olduğunu da bu söylediğini anlıyorum. Evet bu ayrımı da aslında koymak, kapsayıcılıkla ilişkisini kurmakta çok çok kıymetli oldu. Peki neler olacak Unlimited Forum'da? Şöyle bir manzara çizebilir misin? Üç gün böyle rahat ama çok sıkı bir program... Kurguladık diye biraz böyle övünerek <gülüyor> Söylemek istiyorum aslında bizim ilk başta Yola çıkış şeyimiz biraz daha yarım günlük Bir hani paneller belki bir iki Panel bir de akşamına bir gösteri gibi Başlayan ama ekip toplandıkça Ve insanlarla özellikle içeriği çeşitlendirmek istedik Normalde çalışmadığımız kurumlarla Kişilerle çalışmak istedik her toplantı Yeni bir şey ekledi şu an üç günlük Bir festivale dönüştü yarım günlük Bir forum ee, o yüzden Hani heyecanlıyız ee, İlk Gösteriler olacak ilk kez yani bu iş bu festival için e, sipariş ettiğimiz arada kampanyadan e, yeni bir e, performans işi evet. olacak açılışta. O bizi heyecanlandırıyor. <gülüyor> Çünkü aslında e, çoğu ilk kez sahnede seyirciyle buluşacak genç e, performansçılara sahne olacak, hmm. e, sahne açacak yeni işi yeni iş. E, bu arada arada ekibinin Topanede komşularımız olduğunda söylemek ve evet. ufak bir Serkan'a da selam göndermek istedim. Aynen öyle. Ee, Serkan altı tane engelli sanatçıyla çalışıyor ve işte iki aydır provalar devam ediyor. Dediğim gibi ilk kez sahneye çık, bazıları ilk kez sahneye çıkacak, bazıları bunu kariyerleri yapmak istedikleri için... ...çeşitli yerlerde Hı -hı. çabalamalarına rağmen sahneye çıkamamak ya da işte televizyon önü oyunculuğu yapamamalarını Hı -hı. biz Hı -hı. burada... Biz istiyoruz sizi sahnede dedik ve umuyor yani çok biliyoruz ki güzel bir iş olacak ama heyecanlıyız hı. ve ilk, ilk kez e, premieri olacak e, açılışta. Hı hı. Umarız da bundan sonra daha farklı şehirlerde ve daha farklı e, festivallerde de yer bulurlar. E, Serkan Bozkurt burada söylediğini evet, söylemeyi Serkan Bozkurt. E, onun dışında açılışta Birleşik Krallık'tan beni özellikle çok heyecanlandıran e, Turet Siro, Tom gelecek e, hı hı. ve... Açılış konuşmasına yapacak hı. Beni heyecanlandırmasının sebebi hani 2015'te izlemiştim Kendisini şansım olmuştu Edinburgh'da Ve hı hı. aslında bütün bu kapsayıcılık Erişebilirlik bütün orada Benim kafamı tamamen değiştiren Ve benim sanat yöneticisi olarak Pratiğimi de değiştiren hı. Çok ilham aldığım bir gösteriydi hı. Gösteriyi değil ama onu Keynote olarak getirmek çok heyecanlı Hı -hı. umarım ki bir aksilik çıkmayacak <gülüyor> ve gele gelebilecek çünkü ciddi sağlık problemleri de var ve covid ve işte her şey Hı -hı. bir sıkıntı yani şu anda geliyor gelmese de bir şekilde katılacak o da çok heyecanlı onun dışında da jazz ve tweds hero evet. dedik onu da Aynen. Ee, onun dışında panellerimiz var hem yani Türkiye'den aslında bu erişilebilirlik kapsayıcılık konusunda iyi örnekler yani bu Festival anlamında belki ilk kez yapılıyor diyebiliriz ama herkes kendi kurumu içinde, kendi inisiyatifleri içinde çok bu, bu konuda, bu alanda çok çalışan kurum var. Onlara Türkiye'den bir panelde ses vermek istedik. Onun dışında da aynı şekilde uluslararası bir panelimiz olacak. Yine İngiltere'den Kanduko gelecek. O da kapsayıcı dans kumpanyası hmm. onların gençlik projeleri sorumlusu gelecek panelde konuşacak onun dışında da Gürcistan Sırbistan ve Ukrayna'dan yine biraz daha dans ve kapsayıcılık daha performans sanatlarına yönelik konuşmacılarımız olacak biraz yani genel olarak çerçeve bizim için senin başta dediğin gibi kültür sanat kurumlarını biraz daha ilham olmak yani evet. Bizim ilham aldığımız yerleri paylaşabilmek ve ilham olmak ve yeni bir diyalog başlatmak bu erişilebilirliğin hakikaten tasarımsal yani ilk daha planlama aşamasında orada olmasının önemini vurgulamak ve bunun çok acil bir sorun olduğunu çünkü nüfusun yani hani çok abartılı bir rakam olabilir ama engelliler ya da işte dışlananlar ve aileleriyle birlikte neredeyse yüzde 50 yüzde 60'ını aslında dışarıda bırakmış oluyoruz hem seyirci olarak hem üretici olarak evet. bu o yüzden bunun acil bir şey olduğunu vurguluyoruz programa istinaden son ekleyeceğim de Tuğçe Tuna'nın zaten 2000 yılında kurduğu farklı bedenlerle dansın Cuma akşamı yeni bir ...biraz festival için... E, ...uyarladığı bir gösterisi olacak. Hı hı. E, ve... ...cumartesimiz biraz daha... ...yavaş, daha bir atölyelere... E, ...işte bir illüstrasyon atölyemiz var... ...Hatiye Garip'le... E, bir ...illüstratörlerin işlerine dair işlebilirlik... ...kılmalar için ne yapabileceği üstüne bir çalışma... ...olacak. Yine Tuğçe'nin... ...Tuğçe, Tuğçe Tuna'nın vereceği de bir... E, ...atölyemiz olacak. Hepsi... ...bütün etkinliklerimiz ücretsiz ve... ...web sitemizden hepsine kayıt yaptırabiliyoruz. Evet... Bahsettiğimiz aslında yani dedin ya bir fikrin ya da projenin başlangıcı itibariyle aslında erişilebilirliği bir e, hedef demeyeyim de önemli bir pay olarak e, bu, bırakması gerektiğini söyledim ama bir yandan da sistemik bir mi de gerektiren bir manzara da olduğumuzda çok açık. Bunun için de aslında kültür ve sanat e, alanının bu gerekliliği... E, iletmek için aslında farklı farklı mecralara... büyük bir e, rolü var diye evet. eklemek istedim. Aynen yani biraz aslında tabii ki hani bir mekanın erişilebilir olması, oradaki her içeriğin erişilebilir olması çok önemli. Ama o, oraya gelende bir yol var. Evden çıktığınız ve oraya ulaşmak istediği ulaşmaya çalıştığınız tabii bütün sistemin erişilebilir olması aslında idealdi. Hı. Ama bizim kendi çapımızda yapabileceğimiz şey böyle içerikler sunmak dolayısıyla talebi arttırmak. Talebi arttırınca da aslında evet. değişimi evet. tetiklemek. Hani herkes kendi kapısının temizlerse hani gibi bir şey oluyor aslında. Evet. Evet. evet. Eserin de bu özellikle bu konuda yorumunda soracağım. Projeye dahilinde geçeceğim ama bir yandan da Unlimited forumun menşeinin de İngiltere'de olduğunu hatırlatmak Hı. lazım. ...o etkinlik, nasip bir etkinlik... ...hem bu var hakkımda hem de... ...birleşikralıkta durum... E, ...farkındalık seviyesinde nasıl acaba... ...bu erişilebilirlik meselesinde? Güzel soru. Ee, ben kolaydan başlayayım. Ee, <gülüyor> Unlimited aslında... ...2012'de Londra Olimpiyatları... E, ...Paralimpik Olimpiyatlarına... ...paralel bir etkinlik olarak... ...South Bank Center'da gerçekleşen bir festival. Hı hı. Engelli... ...sanat profesyonelleri tarafından... ...engelli sanatçıların görünürlüğünü artırmak için yapılan bir festival ve çok başarılı olmuştu o zaman da British Council da ana partnerlerinden biriydi. Yani İngiltere'de yani global olarak. 2012'den beri de o kaç 11 yıl olmuş. British Council ile çok dirsek teması olan hem sanatçıların hani hem fon anlamında destek olduğu hem de sanatçıların ve bu değerlerin uluslararasılaşması için öne yak olan bir kurum. bizim burada yaptığımız Türkiye'de yaptığımız biraz daha engel yani bu, bu konuyu ortaya koymak yani bu ilk senesi şimdi yaptığımız umarız daha hani daha farklı ve daha yani başka şehirler, başka içeriklerle umarız. geliştirebiliriz ama şu an için bizim biraz daha farkındalık arttırmak için yaptığımız bir şey yani aksiyon alınması için ve umarız ki bir sonraki adımlarda gerçekten engeller tarafı yani işte engellenenler tarafından engellenen sanatçıları sahneleyecekleri bir yapıya dönüşsün. Şu an biz biraz da bunlar oluyor dünyada. Buyurun bakalım birlikte konuşalım. Ne yapabiliriz? Hı hı, Kimler hı, hı. var? Evet. Hani onu vurgulamak. Evet. İngiltere'de Birleşik Krallık yani bir başlık tabi de hani evet. anekdotik herhangi bir şey Evet. Böyleydir. Aynen. Ee, İngil yani Birleşik Krallık içinde tabii biz yani Türkiye'den bir adım ileride denebilir. Çünkü Hı -hı. bu konu konuşuluyor özellikle kapsayıcılık. büyük bir tema. Hı -hı. Hem kendi kültürel tarihleri anlamında yani Hı -hı. Birleşik Krallık'ın kültürel tarihi anlamında hem imkanları dahilinde. Hı -hı. dolayısıyla daha ileride daha konuşuluyor. Hani çözüm odaklı yapılar da çok var. Hı -hı. ama çözülmüş ve %100 erişilebilir %100 kapsayıcı hayatlar çok daha bugünün konusu değil ama bunlar konuştukça işte örnekler çoğaldıkça birbirimizden öğrendikçe gelişecek şeyler yani bizden yani Türkiye'den biraz daha ilerdiler retorik ve imkan anlamında Hı -hı. ama en uç noktada ve en iyi noktada henüz kimsede değil belki çünkü yeni bir aşamada da yeni moda olan tırnak içinde kullanıyorum modayı ama yani yeni gündeme gelen konular bunlar çünkü evet. yani <gülüyor> hayat hayat <gülüyor> ve <gülüyor> <gülüyor> diğerleri şimdi esere geçmek isterim esere özlemirim ee, aslında çok uzun yıllardır e, eseri meşguliyeti olduğunu bilen az Şanslı insanlar bir ilmeğe meselesinin en son Sakıp Sabancı Müzesi'nde bir işini gördüğümde de yine aslında benzer önceliklerin ve duyarlılıkların senin kendi sanat üretiminde olduğunu da görüyorum. Senin festivale e, dahiliyetin ve bir parçası olman nasıl gerçekleşti? Belki bir adım geriden anlatmayı tercih edersen sevinirim. Ben genelde böyle cümleleri dünya bir toz bulutucudan başlıyorum. Emin misin böyle sorduğuna diyeceğim ama yok kısaca toparlayacağım. Evet böyle bir e, yönelim ilgi engellenen birey dediğimiz e, kavrama neden engellenen diyoruz. Yaklaşımı hep temelde düşündüğüm ve üretirken e, önem verdiğim bir şey. Çünkü doğru sistemler sağlanırsa Herkesin erişebileceği bir dünya mümkün. Hı hı. Biz bunu nasıl sağlarız diye düşünmekte, işte hepimizin kapısının önünü bireysel, kurumsal vesaire, işte örnekleri çoğaltabiliriz, hı hı. süpürmesiyle mümkün. Hı hı. Kendi üretimlerimde içeriği kavramsal olarak nasıl erişilebilir yaparım diye düşünmek, artistik taraftan benim için çok heyecan verici. Çünkü az önce Su da bahsetti. Bir yapıtın başından sonuna tasarlanırken işte bir dramaturk nasıl her noktasına bir tiyatro oyununda bakacağı açıyı, ışığın tonunu bile düşünerek bir tür e, eliyorsa mesela oyunun içeriğini, hı hı hı scriptini vesaire. Hı hı. E, bu tür yapılardan bahsederken de erişileb birlikte aslında bunları yapıta yedirmek üzerine düşünüyorum. Bu ama belki bir iki adım sonrası tartışacağımız şeyler. Tabii. Geriye geldiğimde de Sabancı Müzesi ya da daha benzer örneklerde yaptığımız gibi e, bireysel olarak bir şeyler yapıyorum ama tabi bu çok büyük bir ekip işi. Erişilebilir her şeyle birlikte çalışıyoruz. Evet. E, diğer alanlardaki geliştireceğimiz her şeyde mesela orada 18 kişilik bir ekip olarak çalışmıştık. Hı hı, hı. İşte Çanakkale'de başka bir projemiz var. Kültür ekosistemine erişilebilir hale getirmek hı. üzere aldığımız bir fonla. Onun ismi neydi? O culture civic'ten aldığımız bir projeydi Çeke projesi. Cheke. Hı -hı. Kısaca. Evet. Çünkü erişilebilir her şeyi radyoda konuşmuştuk onun referansını vermek isterim en azından <gülüyor> bağımsızların podcastına bakarsa dinleyiciler ayrıntıları orada bulabilirler. <gülüyor> çok teşekkür. E, bu projeye dahiliyette de aslında belki Anlemitad Festival'den de kısaca Hı -hı. bahsedebiliriz. Yani kişisel araştırmalar, üretimler. Evet. Biz birlikte de zaten çok farklı ıı, festival içeriklerinde ve online içeriklerle bireysel olarak ama kurumsal olarak da Eheşe ile olan iletişimimden British Council'a yürüyoruz bu yolda bu çünkü uzun bir yol onları evet. da söyleyelim bir duvarları olmayan müze ki daha evet. ilk senle sohbet etme evet. fırsatımız olmuştu öteki de e, WoW Dünya Kadınları evet. Festivali İstanbul'da ikisinde de Eheşe ile çok ciddi bir disek temasıyla hakikaten seyircimizi de içeriğimizi de çok e, çeşitlendirebilmiştik burada da Unlimited Festival'de de yani suyun az önce söz ettiği İngiltere'deki o etkinliğe Türkiye'den bir delegasyon komitesi olarak bir grup halinde gitmiştik geçtiğimiz yaz. Dolayısıyla yerinde gözlem, inceleme ve bir dakika burada bu ölçekte bunlar yapılabiliyorsa aslında biz ne yapabiliriz diye düşünerek de bir işte beyin fırtınası ve hareket alanı yaratmaya daha oradan... E, bu etkinlikle ilgili başlamıştık ama tabii hepimizin kişisel geçmişleri de bunu çok ciddi biçimde destekliyor. Hı hı. E, sonra da zaten işte bir yarım günlük etkinlik derken <gülüyor> çığ gibi büyüyen ve <gülüyor> <Fazlası> üç <ilham gülüyor> aldığımız bir e, hafta oldu. günlük çılgın bir şeye dönüştü. E, orada da tabii birçok e, paydaş da var aslında. Şimdi hep, yani ne kadarını burada sayabiliriz onu belki hı. sana bırakırım daha doğru olur. Ama yine bu kapsayıcılık ve erişilebilirliğin artistik tarafına toparlarsam. Bu etkinliğin içinde İstanbul'da yapacağımız unlimited forumun içerisinde e, bahsettiğiniz Serkan'ın arada performansına diyeceğim öyle tanımlamak <gülüyor> daha doğru olacak <gülüyor> nasıl başından beri. ...katkı sunabiliriz ki o daha erişilebilir olsun anlamında evet. çalışmaya başladık. Evet. Ve bunun e, deneysel aslında olduğunu da şimdi söylemek doğru olur. Çünkü hani, bilinmez bir şeyden bahsediyoruz gibi anlaşılıyor bazı e, kişiler için. Çünkü erişilebilirliğe ya da kapsayıcılığa bu açıdan daha önce bakmamış e, insanlar olması da çok mümkün. O yüzden de uzaydan gelen bir şey gibi değil de gerçekten... E, köklü sistemleri nasıl anlatabiliriz diye de düşündüğümüz bir şey. O köklü sistem nedir? E, çok farklı engellenen bireyin az önce kendimizi sesli betimledik. Sesli betimlemeyle eğer bir oyunu ya da bir performansı vesaire birçok gösteri biçimini izlerse aslında gerçekten izleyebileceğini bir körün biliyoruz. Dolayısıyla bunları bir performansa nasıl yedirebiliriz diye düşünerek başından bir tasarımda bulunmaya çalıştık. E, uzun bir yol bu da performansın girizgah hali gibi diyeceğim ve önümüzdeki yıllarda gelişmesini <gülüyor> e, umuyoruz hep birlikte. <gülüyor> Nereye evridecek hep birlikte göreceğiz. Çünkü çok farklı katman var. E, görmeyen bir oyuncu var. E, duymayan bir oyuncumuz, az duyan bir oyuncumuz vardı yanılmıyorsam. E, farklı bilişsel özellikleri <gülüyor> olan oyuncularımız var. E, bir oyunda, bir performansta onu yönetirken ya da oyunculara ne yapacaklarını anlatırken... ...bütün bunlarla nasıl hareket edeceğini de bilmek lazım yani Tabii. tamam bu hareketi sahneyi anlamayı alanı doğru şekilde kullanmayı pozisyonun karakterin getirdiği şeyleri aktarmak vesaire vesaire evet. Dolayısıyla buralarda çok hep birlikte bir ...deneyerek öğreneceğimiz alanlar açmaya çalışıyoruz. Bir de izleyici tarafı var tabii ki. Yani tabii. izleyici ya da katılımcı diyelim. <gülüyor> Orada da çok boyutlu bir tasarım gerektiriyor günün sonunda. Tabii. Ve hani öncü diyebileceğimiz bir etkinlik olduğu için... ...muhakkak ki bu ilk versiyon demek durumundayız. Çünkü hani katılımcıların ne oranda neye nasıl katılabildikleri de... ...galiba festivalin sırasında ve sonrasında de evet. bir değerlendirme Yani olacaktır. şu an hedef... ...yani biz çalışırken... Ben de seni böyle girdim ama... İşte, ben araya yine girerim edin. ama şunu söyleyeyim Hı. iki taraflı bakmak dediğin gibi daha doğru Hı. bunu da bir adımdan öteye taşıyacağım şimdi üretenler e, tamam sanatçı içeriğini nasıl erişilebilir kılabilir bu Hı. en uzak şu anda bize bizim asıl şu anda konuştuğumuz yapılan ya da forum içerisinde daha yaygın uygulamaya çalıştığımız sonuç olarak ortada olan uygulamaları da nasıl erişilebilir kılarız evet. yani bu belki biraz daha e, uygulaması basit hali işte <gülüyor> Türk işaret <gülüyor> dili, sesli betimleme <gülüyor> ya da mekanın fiziksel özelliklerinin uygunluğu ya da sosyal medyada paylaşılan içeriklerin e, erişilebilirliği gibi başlıklar içeriyor. Evet e, çok teşekkür ediyorum. Söreşi ayırdığınız sürenin sonuna <gülüyor> yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş e, Subaşbuğ ve SRP Özdemir ile birlikteyiz. Bir kere daha tekrarlayayım. 2- dört Şubat tarihinde gerçekleşecek. ...kıymetli bir etkinliği konuşuyoruz... ...aynı tanı çalışıyoruz... ...Unlimited Forum... ...Açık de kent takibini ayırdığımız kuşaklarda... ...önümüzdeki hafta yakın yakinen takip edeceğiz zaten... ...buradan olup bitenleri... ...ben kapanış cümlelerinizi... ...almak isterim hakikaten... ...aklımda başka sorular da çıktı... <gülüyor> ...ama... Olsun yani sürenin sonuna geldik günün sonunda ve festivalde zaten az evvel de dediğim gibi sonrasındaki sürece dair de e, önemli veriler sağlayacak. <gülüyor> Şimdi belki dinleyicilere daha fakir geliyor kimi kavramlardan bahsetmek ama galiba burada deneyim e, daha örgüt, örgütlenmiş halde olduğunda belki seneye. Belki radyoda başka uygulamalar yapar, o şekilde anlatır. Evet. Yani biraz aslında festivalin ama hakikaten bu konuşmayı başlatmak. <Gülüyor> Böyle bir durumun yani gerekliliğin işte acilen. Konuşmaya başlamamız gerektiğini Dolayısıyla bu, bu sohbette biraz Onun başlangıcı evet. gibi oldu yani Festivalin <gülüyor> küçük bir versiyonu gibi Ama bizim fe festival mekanında da Bu konuşmaları fazlasıyla yapmak istiyoruz <gülüyor> Dolayısıyla herkes bekliyoruz Çıkansı web sitesinden Etkinlikler dediğim gibi ücretsiz <gülüyor> Ama kayıt yaptırırsanız <gülüyor> e, Bizim özellikle Ereşitli anlamında yapacağımız e, Düzenlemeleri mekansal düzenlemeler için önemli olacak e, Festivalimiz herkese açık Hı hı. Ee, Bir ana mekan var mı? Üç mekan var ama Yani e, gün güne Açılış Babylon'da olacak hı hı. Cuma günü gündüz Bomontiya'da dördüncü kattayız Akşam e, farklı bedenlerle Dans için mimarsının e, Bomontiya yerleşkesinde hı hı. Atölyelerde Bomontiya'da dördüncü katta yani Genel olarak hı hı. böyle 50 metre e, şeydeyiz ama e, hı hı. Her mekan için özel çalışma Yapıyoruz e, Mümkün oldu yani her türlü yoruma ve desteğe açığız Bu süreçte de çok fazla insanla bir araya gelme fırsatımız oldu Bu alanda çalışan, kapsayıcılık, erişilebilirlik alanında çalışan Herkesi bekliyoruz Özellikle kültür üreticilerine evet. seslenmeyi de doğru buluyorum Çünkü kültürel içeriklerle çalışanların bu tür zihin açıcılıklarla karşılaştığında Çok bambaşka şeylerden tartışacağız Tartışma olanağımız olacak diye düşünüyorum Tabii ki Hepinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet bir çağrı niteliğinde evet. aynı zamanda bu etkinlik ve bu söyleşte unlimited forum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz teşekkürler.